Değerli burçefem dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Değerli hocamızla birlikteyiz. Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam geçen bölümde Abdülaziz Hasan'la ilgili biyografik bilgiler verdik. Kıraat sanatı adına neler yaptığını nasıl vurgular yaptığını biz teorik olarak anlattık. Tabi dinleyicilerimize ama uygulamalı bir okuma arz etmedik dinleyicilerimize İsterseniz mutaffifin suresinden 18 ile 28. ayetlerin belki tamamını değil ama bir bölümünü bir dinleyelim birlikte. Ondan sonra okuma üzerine, kıraat üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirelim. Evet efendim. Abdülaziz Hassandan Mutaffifin suresini dinliyoruz. <gülüyor> اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبَدُ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا أقريب كل وجودي لك والله سلم in mm -hmm. bye, -bye. Oh, <laughs> Nurullah Hocam yaklaşık bir 8-10 dakikalık bölümü dinlemiş olduk. Kalan kısmını da inşallah programımızın bölümünde dinletelim dinleyicilerimize. Böylelikle kompozisyon tamamlanmış olsun. Evet. Şimdi Abdullah Sassan'la alakalı ben birkaç bilgi yine paylaşmak istiyorum. Çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi onun kıraat ilmine olan vukufiyeti. Mısır dünyasında karilerin en önemli hususiyetlerinin bir tanesi Sadece bizim mesela Türkiye'de okunan bir Asım Kıraati vardır. Orada da örnek verelim bir Hamza Kıraati. O insanlar sadece Hamza Kıraati'ne göre Kur'an tilavet etmiyorlar. Çocuk yaştan itibaren hafızlıklarıyla beraber Kıraat ilmi dediğimiz Kıraat-ı Seba'a yahut Kıraat-ı Aşere dediğimiz bu metinleri de ezberlerler. Metin diyorum çünkü Kıraat ilmine kazandırılan eserler ekseriyetle manzum içeriklidir siz bunları böyle manzum şekilde ezberlersiniz. Bütün tecvid kaidelerini, kıraat ilminin bütün ferşul huruf dediğimiz manaya taalluk eden, değişik manalar içeren hususiyetlerini yahut fonetiklik dediğimiz lehçeye dair aleyhim, aleyhimu gibi noktalar yahut Fatiha'da vardı. meliki, meliki gibi hususiyetler. Bütün bunlar hep ezberlenir. Yani kıraat ilmi deyince bunlar akla gelir. Abdülaziz Hassanla ilgili de kıraat ilminin sistemleştirildiği çok muhteşem nadide bir eser vardır. Hırzul emani ve vecihü tehani diye. İmam Şatibi'nin İmam Şatibi'nin de doğum tarihi 1193 1193 6. asırda, hicri 6. asırda dünyaya gelmiş birisi kıraat ilmi haliyle Peygamber Efendimiz zamanından itibaren merhale merhale Böyle kitabi olarak kitaplaşmış, sistemleşmiş bir vaziyette günümüze kadar ulaşmıştır malumunuz. Bunu sistemleştirenlerden bir tanesi de İmam Şatibi'dir. İmam Şatibi, Hirzul Emani ve Vechut Tehani ismini vermiş olduğu kıraat kitabında, kıraat-ı seba'yı sistemleştirmiş, manzum şekilde sistemleştirmiş. Kıraat ilmini okumak isteyenler bu manzum eserden bu metni ezberlerler. Şimdi İmam Şatibi'nin Şatibi'ye adı vermiş olduğu bu eserinin, kaç beyitten açıkçası oluştuğunu ben unuttum. Şimdi şifahi olarak konuşuyorum, ezberden konuşuyorum. Fakat kıraat ilmini öğrenmek isteyenler Şatibî'nin Kırat-ı Seba'ya dair bu eseri ezberlerler. Hasılı Abdülaziz Hassan da çok küçük yaşlarda bu metni Kur'an'ı ezberlediği gibi bu metni de ezberlemiştir. Yaklaşık kaç sayfadır hocam bu metin? Her sayfada bir 15 beyit olduğunu düşünürsek muhtemel ki 100, 110, 120 Civarıdır yani. Evet. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'in üçte birlik kısmı kadar yine. Yani ama tabi ama bunun ezberlenmesi Kur'an-ı Kerim'den çok çok daha zordur. Evet. Mesela bir iki tane ben örnek vermek istiyorum. İmam Şatibi Hirzul Emaniye şöyle başlıyor. Bede'tu bi bismillahi fin nazm evela. Tabarık Rahmanan Rahiman ve mev ile. Yani ben bu nazma Allahü Teala'nın ismiyle başlıyorum. İşte Rahman olan, Rahim olan Allahu u Teala'nın ismiyle başlıyorum. Birinci beyit budur mesela. İkinci beyt'e gelirsiniz. وَثَنَّيْتُ سَلَّ اللّٰهُ رَبِّ عَلَى الرِّضَ مُحَمَّدٍ الْمُحْتَ اِلَى النَّاسِ مُرْسَلَ Önce, ya Arapça eserlerde Metin Bey şöyle bir durum vardır. Öncelikle Allahu u Teala'ya allah Teala'nın ismiyle o esere başlama noktasında bir açılım yapar, yazar. Ardından da Peygamber Efendimiz'e olun, âline ve ashabına göndermeler yapar. Salatü selamlar cihetiyle göndermeler yapar. Bu hem Arapça normal eserlerde ve de manzum dediğimiz eserlerde bunun usulü böyledir. Allahu Teala zikredilmeden, onun sıfatları zikredilmeden, ona hamdü sena getirilmeden ve Efendimiz'e salatü selam getirilmeden eserin içeriğine giriş yapılmaz. Ben hirzul Emeni ile alakalı sadece bir örnek daha vereceğim. Bir beytine daha ben temas etmek istiyorum ki Kırat ilmini sistemleştirmiştir dedik ya. Kıratı Sebaiyi sistemleştirmiştir Hirzulemani yani İmam Şatibi. Burada Kırat imamlarına o kadar muhteşem bir gönderme yapıyor ki yani bu Kırat imamları kimlerdir? İsimlerini hemen sayalım: İmam Nafi, İmam İbn Kesir, İmam Ebu Amr, İbn Amr ve bizim Kırat imamımız Asım, İmam Hamza ve İmam Kisai Yedi Kırat imam bunlardır. Ama şimdi hemen ifade edelim ki kırat aşere dediğimiz 10 kırat imamından da bahsedilir. Bunları İbnü'l-Cezeri daha sonra buna 3 kırat imamını da ekleyerek yapmış. ilave ederek kırat aşereyi oluşturmuş. Ama İmam Şatibi'nin eseri 7 kırata yöneliktir ve isimler bunlardır ve bu isimlere yönelik de öyle güzel bir göndermesi vardır ki 21. beyitte diyor ki: "Feminhum budurun seb'atun kad tevassetat." Sema'el ule vel adli zuhren ve kummele. Bu yedi kırat imamını budurun diyor. Seb'atun budurun seb'atun. Yedi dolunay. Yedi ay olarak düşünelim. Dolunay olarak ifade ediyor. Budur ifadesini kullanıyor bunlar için. Daha genel bir ifadeyle yeryüzüne doğan dolunaylar olarak ifade etmiş oluyor. İmam Şatibi bu yedi kırat imamını. Evet. Ne kadar enfes bir ifade. Femin budurun seb'atun yeryüzüne doğan dolunaylar düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bu kıraat imamları olmasaydı yeryüzüne bu ışığı yansıtan dolunaylar, ışığı yansıtan ay, aylar olmayacaktı. Haliyle İmam Şatibi'nin ortaya koymuş olduğu eser bu. Ve bu eser de kıraat ilmini öğrenmek isteyen insanlar tarafından baştan sona ezberlenmiş oluyor. İşte Abdullah Hasan büyük bir özveriyle İmam bu Muhirzul Emani ve Vechü Tehani ismini vermiş olduğu Eseri ezberlemiş ve Kıratilmi'yi tahsil etmiştir. Tabi 2003 yılında vefat etmiş ablaz Hassan bir cuma günü dedik. Ancak onun geriye bırakmış olduğu çok nadide kayıtlar vardır. Bugün işte programın girişinde birisini dinledik. Mudaffifin Suresi. Mudaffifin Suresinin de tilavet dünyasında bence apayrı bir yeri var. Yani Hassan'a bakan yönüyle. Bence en güzel Hassan okumuştur bunu. Ve dinleyiciler de dinlediler. Onlar da kendilerince bir karar versinler. Geriye bırakmış olduğu 920 adet kayıt adreste veriyoruz elkabbah.com bunu ben el .com. yer yer evet. ben bunu yer yer yazılarda da karilerin kayıtlarını paylaşırken elkabbah.com'dan işte falan kayıt diye veriyorum oradan da dinleyiciler bakabilirler elkabbah.com Mısır dünyasının ne kadar birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, Arap dünyasının dünyanın her tarafında nerede olur olsun birçok karenin kaydına ve de en geniş arşivine ulaşmak isteyenler alkabbah.com'u kesinlikle ziyaret etmeliler. Evet, bunu da ifade ettikten sonra son kez Eymen ruşti Suveit. bu da şu an günümüzde kıraat ilmiyle uğraşan kıraat ilmini birçok noktada mükemmel bir şekilde temsil eden ve en son yapılan kıraat sempozyumunda da Türkiye'de de bulunan Eymen Ruşti Suveyt bunun ben Şatibi'ye bakan bir yönüne temas etmek istiyorum. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim kayıt, kayıtları doldurulur ve insanların istifadesine sunulursa Metin Bey kıraat imamlarının manzum şekilde estağfurullah kıraat alimlerinin işte İmam Şatibi gibi İbnul Cezer'i gibi şahsiyetlerin kıraat ilmini sistemleştirip de ortaya koydukları eserler Arap dünyasında tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi musikili okunup kayıtlara geçirilmiş ve insanların istifadesine sunulmuştur. Bu da ilginç bir bilgi oldu. Evet. Eymen Suveit, Suveyt. Bu, bunu bence en mükemmel şekilde icra eden bir isimdir. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'deki gibi böyle bütün makamsal boyutlarıyla okunmaz da bu manzum eserlerin kendine özgü bir üslubu vardır. bi bibismillahi fin nazmi evvele tebârake rahmanan rahîmen ve mev'ile gibi bu üslupta Eymen Ruşdi Süveyd'in İmam Şatibi'nin i̇bn Cezeri'nin kayıtlarını Eymen Ruşdi Süveyd'in sesinden bu formatta dinleyiciler dinleyebilirler. Bu da apayrı bir bilgi olmuş evet. oldu. Evet şimdi şu andan itibaren artık Mudaffifin suresine ve Abdülaziz Hassan'ın bu ayetlerdeki vurgularına ve tilavet sanatına getirmiş olduğu yeniliklere diyelim. Temas etmeye çalışalım ve yer yer kendi kaydından da dinlemeler yapalım ve dinleyicilere özellikle temas etmek istediğimiz hususları özellikle o kısımları da dinletmeye çalışalım. Mudaffifin suresi Veylullil Mudaffifin diye başlıyor. Aslında Mudaffifin kelimesiyle başlayan bu surede çok değişik göndermeler var. Bizim Aptal Hasana yönelik ele alacağımız kısımlar tamamiyle manasal bir döngü oluşturan kısımlardır ama Mudaffifin suresinin geneline şöyle bir baktığımızda "Veylul mudaffifin." O ölçüde ve tartıda eksiklik yapanlara veyl olsun diye başlıyor. Evet. "Ellazîne iztekalu alennâsi tevfun. O ölçüde tartıda eksik yapanlar yok mu? "İztekalu alennâsi" İnsanlara ölçtükleri zaman insanlardan kendilerine alıp da ölçtükleri zaman yestevfun tam ölçerler. Ve iza kaluhum evazanuhum kendilerine kendileri bu sefer o insanlara ölçmeye kalktıklarında ise yuhsirun eksik tartarlar. Evet. Ama Allah Teala hemen bunların durumunu ela yazun ulaike enhum mabuusun bunlar Sanmıyorlar mı ki tekrar diriltilecekler? Liyev min büyük bir günde diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Şimdi 18 numaralı ayete kadar allah Teala bu tarz insanların ölçüde tartıda eksiklik yapan, adalette adaletsizce davranan, insanlar arasındaki eşitliğe dikkat etmeyen tüm kimselere göndermeler yapıyor. Ve bunların yerleriyle alakalı kelle inne kitabel fuccariyle ile siccîn, Bunların yerleri siccindedir diyor. Muhakkak siccindedir. Siccin nedir? Sicin, hapishane demektir. Evet. Hapishane ne yapar? İnsanın özgürlüğünü kısıtlar. Aşağı çeker. O özgürlüğü aşağıya çeker. O halde diyor ki işte bu tip, bu tarz insanların varacakları yer diyor. Lefi siccin yani onların kitapları, onların hayatlarıyla alakalı ortaya koymuş oldukları nameler öyle bir Kağıtta yazılıdır ki öyle bir defterde yazılıdır ki siccin o siccindedir. Ama peygambere hitaben Ve me sen bu siccinin ne olduğunu bilir misin? Kitabun mergûm o yazılmış bir kitaptır. Yazılmış bir defterdir denilir. Ve yine veylun lil lilmukeddibin hep veyl olsun veyl olsun yalancılara veyl olsun. Adaletsizlere veyl olsun. Mudaffifin ölçüde tartıda eksiklik yapanlara veyl olsun gibi. Taşidatlar 18 numaralı ayete kadar böyle gider. Ama 18 numaralı ayetten itibaren kelle inne kitabel ibrarili fi'liyin. Hayır hayır inne kitabel ibrarili o iyilerin yazısı yok mu? Lafi'liyin. Illiyin kelimesi de ala'dan. Ala' yüksek demektir malum. Ala'dan gelir. Yani öyle bir illiyin, öyle bir yüce kitap ki. Ve medra kemailiyun. Sen bu illiyun'un ne olduğunu bilir misin? Kitabun merkum tıpkı yukarıda olduğu gibi yine cevap verildi. Kitabun mergum denildi. Yazılmış bir kitaptır. Ama yukarıda da kitabun mergum denildi fakat yazılış formatları bunların farklı. Birisi siccinde kaydediyor, birisi illiğinde kaydediyor. Birisi yüce bir mertebede bulunurken bir diğeri aşağıda bulunuyor. Haliyle Muhammed Abdulaziz Hassan da tilavetine işte buradan başlıyor. İyilere dikkat çekiyor. İlli yine dikkat çekiyor, çekiyor. İlliyunun ne olduğuna dikkat çekiyor. Ve bununla yetinmiyor Tabayet Kerim Yeşhedhul mukarrabun öyle bir illiyin ki öyle iyilerin bulunmuş olduğu bir mertebe ki Yeşhedhul mukarrabun Allah Teala'ya yakın olan melekler buna şahitlik ederler diyor. Böylesine enfes ayet-i kerimeler, mana içeriğiyle enfes. Tabi Abdullah Aziz Hassan gibi Kur'an'ın manasına göre okuyan kimselerin dilinde ise bu apayrı bir mahiyet kazanıyor. Bir önceki programda bahsetmiştik. وَكَ أَنَّهُ evet. Abdullah Hassan için kullanılıyor. Sanki o yufessirul Kur'an'a tefsira. Kur'an'ı öyle bir tefsir ediyor ki diyor. Hem de ne tefsir. Sesli bir tefsir. Evet. Şimdi bu bölüm gerçekten kilavet dünyasında apayrı bir mahiyet kazanmış. Bizim ülkemizde de nice Kur'an okuyanları ben dinledim ki Mesela bir yerde bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bakarsınız besmele çeker inne lefin naim yanzurun. Bu mahiyette böyle bir bir sayfa kadar Kur'an-ı Kerim tilavet ettikten sonra ardından o mananın içeriğine uygun hemen bu kısa metrajı noktaları yerleştirip manayı bütünleştirir. Inne lefin naim. Bakın bir önceki ayette okuduklarımı şimdi bak tasdik ediyoruz. İşte bu iyiler lefin naim naim cennetlerindedirler. Mesela ben Müminun Suresi'nin 1-11 numaralı ayetlerini bir yerde tilavet edecek olsam işte kat eflehal müminun, o müminler ki felaha yermişlerdir. Kimdir onlar? Namazı kılanlar, zekatı veren verenler, insanlar arasında iletişime dikkat edenler, adaletçe davrananlar ve sonra bir daha velzin helselavat mühafizun diye ayet bir daha geçer Müminun Suresi'nin o bölümlerinde. İki yerde Allahu Teala tekrar eder bunu. Namaza dikkat çeker. Allah Teala'ya salata dikkat çeker, niyaza dikkat çeker burada. Şimdi ben bu Müminin Suresinin bu bölümlerini okuduğum zaman, evet. bu insanların halini hemen ardından innelebrara lefin naim alal era iki İşte bakın o Müminin Suresindeki insanlar. Lefi na Naim Naim cennetlerinde dediler Al koltuklar üzerinde oturmuşlar ve yan etrafı seyrediyorlar Tarifu fi vucuhihim neduraten Naim onların yüzlerinde sen nimet sevincini on Naim cennet cennetinin sevincini içerisinde bulundukları için o sevinci elde ettikleri sevinci görürsün ve bitmez Yusqaw nemir rahiyim mektum onlara katıksız Onlara mühürlü bir içecek içirilir ve hitamuhu misk, onun sonu da misk olur. وَفِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Burası vurucu bir ayettir. Çok etkili bir ayettir. Sayar, sayar, sayar. Ondan sonra allah Teala diyor, وَفِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar diyor. Yani ben bir yerde Mü'minun Suresinin, o ilk 11 ayetini, orada bir sistem vardır, bir döngü vardır. O manayı içeren o ayetleri okuduğum zaman ardından hemen bu Mudafif'in suresinin bu bölümlerini de hemen besmele çeker, devam ederim ki mana şöyle bütüncül bir mahiyet kazansın. Evet. Ara verelim hocam. Sonrasında devam edelim inşallah. Evet. Değerli Burç Efendi neyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an madisi radyonuz Burç efendimiz Kur'an madisi radyonuz Burç efendi Evet değerli Burç hem dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Nurullah da hocamızla birlikteyiz. Abdulaziz Hassan Kari, Mısırlı Kari'yi konuşuyoruz. Onun Kur'an kirayetine getirdiği e, sanatsal okuyuşlar üzerine duruyoruz. Ve Mutaffifin suresini belki de bana göre belki de ama Nurullah hocamıza göre kesinlikle en güzel okuyan Kari diyor e, Nurullah hocamız. Dinlediğimiz zaman da gerçekten bunu görüyoruz. Müthiş bir sanatsal okuyuş var dediğiniz gibi hocam. Ayet sonlarındaki nameler, o tizden birden böyle hani pesse düşüşler filan, tek nefeste bunu yapıyor olması gerçekten duyulmamış bir okuyuş stili. Mustafa İsmail namelerini çağrıştıran da bir okuyuş var. Ve Mustafa İsmail de kendisini zaten bir manada hani benden sonra dinleyecekseniz Abdülaziz Sana dinleyin diye İmanada manada icazet de veriyor kendisine değil mi hocam? Evet. Aptas Hassan gerçekten dediğiniz gibi Mudaffifin suresinde çok ciddi bir trend yakalamış. Mudaffifin suresini merhum 27 dakika gibi tabi Mudaffifin derken tamamını kastetmiyoruz. 18-28 18 ve 28 numaralı ayetleri tabi arkasında Fatiha suresi de var. Şimdi dinleyiciler dinlerse 27 dakika hocam 27 dakikanın tamamı Mudaffifin değil Fatiha da var falan derler. <gülüyor> Hemen o bilgiyi de vereyim. 27 dakikanın birkaç dakikası belki Fatiha'ya gitse ortalama 23-24 dakika Muda 18 ve 28 numaralı ayetlerine ayrılmış. Evet. Bunlardan bu dakikalar arasından ilk 5 dakikası beyati makam formlarıdır. Şimdi burayı tabi tekrardan vermeyelim çünkü bir önceki bölümde zaten uzunca bir dinleme yaptık. Bu beyati makamına da yer verirsek ki 5 dakika zaten zamansal bir problem yaşıyoruz. Ama dinleyiciler ilk 5 dakikanın beyati makamına ayrıldığını ve yaklaşık 5.30 dakikadan itibaren ras makamına ayrıldığını 14. dakikadan itibaren sabah makamına ayrıldığını 18. dakikadan Hicaz makamına ayrıldığını bilsinler. Ben özellikle bunları not aldım ki dinleyicilerle paylaşayım diye programda arz edeyim diye ama ras makamının 5.38 dakikasından başlayan o noktayı şöyle kısa süreli verebiliriz. Bir rast makam varyantını bakalım. Abdülhamit Hasan nasıl icra ediyor? Bunu dinleyiciler bir dinlesinler. Evet. Programa kaldığımız yerden devam edelim. Sonra da sabah makam formuna geçelim. Sabah makamı. Evet. Hocam. Ona da 14. dakikadan itibaren üstad giriyor ama şu an bir rast varyantını dinleyelim. Olur hocam. Dinliyoruz efendim. <Gülüyor> Evet, rasm makamındaki geçişler böyle. Fakat sabah makamında, özellikle ben sabah noktasına temas etmek istiyorum ki kelle innekte ile Mesela ben burayı Ahmet Nuayna formatında sabah geçecek olsam şöyle okurum Hemen örnek vereceğim birazdan Fakat 14.25 saniye Aldığım Saniyeye göre bu dakikaya göre böyle Belki kayıttan kayda bu ufak oynamalar yapabilir e Ama Açıkçası Hassan'ın bu kaydı çok bir yerde de yok Ancak alkabbah.com'da Var Oradan da bulmakta zorluk çekenlere Hasan'la Cennet Sahneleri başlıklı bir yazım var benim. Hasan'la Cennet Sahneleri, Yeni Asya Gazetesi'nde yayınlanan bir yazı. Yazının altında söz konusu tilavetin kayıt linki var. Evet. O kayıt linkini e, oradan kopyalayıp işte Google'a, araç çubuğuna zaman. tıkladıkları zaman, yapıştırdıkları zaman o direkt kayıt o kayıt hemen açılır ve dinlerler. Orada haliyle 14-25 saniyeden itibaren sabah formu var. Yani sabah formuna inanın diyecek yok. Size de dinlettim ben program evet, öncesinde. Evet. Gerçekten çok enteresan bir çıkışı. Kella ifadesinde o lafızda ilginç bir çıkışı söz konusu ama ardından inne kitabe lebrariyle fi illiyyin ifadesinde tekrar bir düşüşü. Sabah formuyla bir düşüşü. Ardından yine ve kavramında bir çıkışı Sonra edrake mailliyyun ifadesinde yine bir e, düşük perdeden sabah seyri var. Burayı dinleyicilere muhakkak dinletmeliyiz biz. Hatta dinletelim, dinlettikten sonra da Ahmet Nainaca okuyacağım demiştim. Bir de ben Ahmet Nainaca o ekole göre, o üsluba göre sabah formunu okuyayım. Olur hocam dinleyelim. وفي ذلك طاية نافس المتنافسون <تصفيق> Evet, Ahmet Nayna da sabah formunu bu ayet kerimelerde şöyle uygular. Kealle inne kitabel وَمَا Ahmet Nainaca sabah geçkisi böyledir ama öncesinde Hasan'dan dinlemiş olduğumuz sabah da Gerçekten enteresan bir Çıkış söz konusudur Üstadın cemaati çok coşkundur Ve üstad bir ayet tilavet Ettiği zaman cemaat duramaz Cemaat eyvah eyvah der Eyvah Bu Mısır tilavet sisteminde ekseri vardır Özellikle Mustafa İsmail gibi Okuyucularda böyle manaya göre Okuyan okuyucularda bir de eski Dinleyiciler çok samimidir Manaya da vakıftırlar Ve dinlerken Eyvah eyvah eyvah Böyle ifadeler duyarsınız Yani yıktın sen bu camiyi benim başıma yıktın Falan gibi ifadeler Allah yefte aleyk Sallu aleyh gibi Ahsend ee, ya şeyh ah, sen, Çok güzel ya şeyh çok güzel falan gibi. Gerçi bu çok güzel ifadesinde tasdik manası var. Ee, bunu çok duymayız ama <gülüyor> Allah yefte aleyk Allah senin başına açsın işte manasına gelen bir ifade de yani rahmetini açsın, bereketini açsın, daha güzel oku falan gibisinden orada kültür haline gelmiş. Böyle ifadeler telaffuz ediliyor. Cemaat çok coşk, coşkundur. Mısır tilavet sisteminde böyledir. Hassan'ın da cemaati böyle. Kayıttan zaten dinliyoruz. Cemaatin sesini dinliyoruz. ...kariye karşı nasıl bir ilgi, nasıl bir alaka beslediklerini ayan beyan görüyoruz. Evet. Mesela Üstad'ın Hicaz nameleri de çok farklıdır. Kendine özgüdür. Nihavent makamı da kendine özgü bir seyir gösteriyor. Ama genel anlamda Abdülaziz Hasan'da bu makamları ayırt etmek zordur demiştim. Ben bir evet. önceki programda. Çünkü çok karar perdesi uygulamaz cevap ve cevabul cevap noktasında çıkışlar yapar. Hatta o sabah formunu hatırlayalım. Kelle de bir çıkış vardır ama inne kitabele bir iniş söz konusudur. Burada her ne kadar sabah formu kolay tespit edilebilse de ekseriyetle yani onun makamlarını ayırt etmek zordur. Bunu evet. itiraf etmek gerekiyor. Şimdi Metin Bey Mudaffifin Suresinin bu ilgili ayetlerinde çok enfes bir manasal döngü söz konusudur cennet, cennet sahneleri ve bu konuyu özellikle Abdülaziz Hasan üzerinden hareket ederek ben Yeni Asya gazetesinde bir yazı yazdım, az önce de ifade ettim Hasanla cennet sahneleri gerçekten burada bir sahne var yani, cennetin tasvir edilişini ifade eden bir bölümdür yani burası cennet dedim ki aklı başında her neferin, her insanın arzu ettiği ve ısrarla takip ettiği ısrarla talip olduğu bir mekandır. Evet. Nereden takip ederiz? Bu ayet kerimelerden. Bu tarz ayetlerden. İnfitar suresinde de yine böyle sahneler vardır. İnne alefi naim gibi ifadeler yer yer geçer kısa surelerde. İnfitar'da geçiyor, mudaffinde geçiyor mesela. Burayı takip ederiz ayetlerden. Acaba nasıl tasvir ediliyor diye. Ve de ısrarla talip oluruz değil mi? Evet. Cennete. Evet. Ama bu ısrarlı isteye karşılık Acaba onun için ne gibi hazırlıklar yapıldığı ise tamamen düşündürücüdür. Hatta yani bunun için acaba ne gibi hazırlıklar yapılıyor gibisinden bir soru sorulduğunda insan sınıfta da kalabilir değil mi? Evet. Böyle de zor bir... güzellikler karşısında durmadan çabalamak, gayret etmek kulluğumuza olabildiğine eğilmek gerekirken çok gaflet içerisinde bulunmak da şaşırtıcı bir ters bir orantı var yani dediğiniz gibi. Evet da şaşırtıcı bir durum gerçekten. Bir çelişki arz ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in meşhur surelerinden Mudafif'in suresi bu sırrın yani bu bir sırdır aslında yani allah Teala ile insan arasında kişi arasında saklanan aslında bir sırdır. Acaba cennete karşı biz neler yapıyoruz? Ne gibi bir hazırlık içerisindeyiz? Bunun cevabını vermek kolay değil. Çünkü kişiyle yaratıcı arasında olan bir hadisedir. Ne türden bir Hazırlık yaptığı. Öyle değil mi? Evet. İşte bunu Kur'an'ın meşhur surelerinden dediğimiz bu mudafifin suresi bu sırrın örtüsünü kaldırıyor. Nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Evet. Cevap veriyor kella inne kitabel ebrari le fi'illiyyin ve ne olduğunu inne lebrara le na'im na'im cennetlerinin nasıl bir içeriye sahip olduğu noktasından hareketle bütün bu sır kalkıyor ve insanlık alemine cennet adeta ifşa ediliyor diyelim. İşte surenin 18 ve 28 numaralı ayetleri yer yer tilavet etmeye çalıştık. Abdülaziz Hasan'dan dinlemeler yaptık. Ve de işte bütün bu mükemmel ifadelere karşılık dedik. Ne yapıyor? İnsanoğlu yeterli bir hazırlık maalesef ki yapamıyor. Tabi Abdülaziz Hasan'ın biz okuyuş üslubunu değerlendiriyoruz. Bu meşhur tilavetine kella kella lafzıyla giriyor kavurucu bir name ve de vakarcı bir tavır yansıtıyor. Dinlediğimizde bunu ayan beyan görüyoruz. Euz Besmele çektikten sonra gerçekten benim başaramayacağım, çok dinlememe rağmen uzun süre dinlememe rağmen yani taklit edemeyeceğim bir okuyucudur Abdullah Sassan. Hele özellikle bu surede, kelle inne diye başlamış olduğu noktayı ben bir türlü taklit edemedim. Öyle bir girişi vardır ki öyle bir kavurucu name ve de vakarcı bir tavır. Mısır dünyasında bu vakar okuyucularda çok ön plandadır. Metin Bey. Evet. Bunlardan bir isim daha inşallah onu da biz bir ara ele alırız. Mahmud Ali Benna. Kendisini çok seviyorum ben. Neden? O vakarından o duruşundan dolayı cemaat karşısında oturduğu o kürsünün hakkını gerçekten veriyor ve bir samimiyet ve bir vakar. Hatta ben bu ayetleri müsaadeniz olursa murattel anlamda Mahmud Ali Benna formatında bir tilavet edeyim. Olur hocam buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون İnna al-Abrar fi naim, al-Araik yozrûn. Taarifu fi ujûhîm nẓûrta naim. Yusqânu min rahîqim maqtûm. Kîtamûhu وَفِي ذَٰلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا Evet Mahmut Ali Benna demişken onun murattel okuyuş formatı. Murattel üslubu. Yani Türkiye'de buna hadir usul diyoruz. Aslında Kıraat ilminde hadir usulü geçer de Türkiye'de insanlar hadir diyebilirler bunu. Mukabele formatı. Ama Mısır dünyasında murattel diye ifade ediliyor. Murattel okuyuşu Mahmut Ali Benna'nın böyledir. Ve ben onun okuyuşunu ısrarla tavsiye ediyorum. Seri hatim formatında ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü çok vurguludur. Öğreticidir. O yüzden ''Kur'an'ı fıtratına uygun bir musikiyle okumayı arzu edenler muhakkak Mahut Ali Benna'nın muraddel hatmine müracaat etsinler.'' Evet. Bu arada Mahut Ali Benna'yı böyle yad ettik. Rabbim inşallah makamını âli eylesin. Amin bizlere, inşallah. İnşallah cennette bir araya geliriz de bizlere o samimi, o vakarlı duruşuyla tekrar Kur'an tilavet eder.'' Ve haliyle Abdullah Şahsan'ı da dinleriz ve inşallah, i̇nşallah hocam. cennette bunlardan istifade etmiş oluruz i̇nşallah diyorum. Hocam. Sonrasında inne kitabel ebrari tekrardan hastana dönüyoruz. Pasajıyla dikkat çektiği iyi kimselerin kitaplarının nerede olduğunu yahut da olacağına lefi'illiyyin terkibiyle adeta cevap arar. Ve öyle bir cevap arayışıdır ki illiyyun müjdesi bu vasfı elde etmiş kimseler için verilmiş belki de en sağlam cevaptır. İşte o cevabı gerçekten e, Kur'an'ın fıtratına uygun bir şekilde Üstad sunuyor. وَمَا me'drake مَا عِلِّيُّنْ Deyişini bir daha böyle hatırlayalım. <gülüyor> Hasan'ı tabi bu ayetlerde götürüp getiren götürüp getiren nedir? İşte bu illiyun müjdesidir. Ebrarların kitaplarının yüce bir mertebede oluşu Hasan'a malzeme olmuştur ve Hasan bu ayetlerde bu yüzden gidip geliyor. İnsanların cennet arayışını işte bu 10 ayetlik kısımda cennet arayışını bir prova niteliğinde adeta Hasan insanlara yaşatıyor o cemaati o cami, camide camide Evet. O 20 dakikalık süre boyunca gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, sabah makamı, Hicaz makamı, Ras makamı, Nihavet makamı neyse. Ama öyle bir profesyonel makam işleyişi vardır ki tamam siz bu makamları ayırt edemezsiniz ama gerçekten Kur'an'ın fıtratına uygun olduğunu hissedersiniz. Ve ardından İlliyyun, İlliyyun'un ne olduğu sorulur ve cevap 7 kat gökten gelir diyorum. Evet, ben öyle bir ifade kullanmıştım. Ee, söz konusu yazıda. Hassan'la cennet sahneleri yazısında ben böyle ilginç bir ifade kullandım. İlliyyunun ne olduğu sorulur ve cevap yedi kat gökten verilir. Kutlu Nebiye, burası biraz şiirsel sanki oldu Metin Bey. Kutlu Nebiye Cebrailce selamdır sanki bu. Kitabun mergum İlliyyun yazılmış ve meleklerin şahit tutulduğu bir kitaptır denilir. Hatta bu yüce kitaba Yeşhedühül Mukarrabun denilerek Mukarrabun meleklerinin şahit olduğu ifade edilir. Ve bütün bu manasal atmosfere karşılık bir evet. de işin içerisine hasanın büyüleyici tilaveti eklenince işte cemaat o yirmi yedi dakika boyunca kopar. Evet. Ve devamında inne tahkik edatı diyoruz. Birçok programda buna temas ettik. inne şeddeli nun, şeddeli mim, idgamı misli mealgun nedir diyoruz. Evet. Ve bir elif pratiklik olsun diye pratik olsun diye ben böyle ifade ediyorum. Bir elif miktarı tutulur. Şeddelinun ve şeddelimim asla kaçırılmaz. Fakat tilavette bunun muhakkak değerlendirilmesi gerekir. Sanat yapacağım diyenlerin muhakkak önünde bir elif miktarı veya iki elif, dört elif, üç elif miktarı bulunan noktaları muhakkak değerlendirmeler gerekir. İşte inne Ne yapıyorum mesela ben Ahmet nayna üslubuna göre in. Bir elif tutuyorum ve bu nameyi yapıyorum. Önümdeki süreleri değerlendiriyorum. İşte İnnetahkikedat ve ablaz Hasan'ın nameleri. Kulak veriyoruz ve tekrardan dinliyoruz. Dinleyiciler vermiş olduğumuz kayıttan bunları tekrar tekrar dinlemeleri gerekir. Evet. Eğer ben ablaz Hasan'ı çok beğendim onun okuyuşu beni gerçekten etkiledi diyenler muhakkak o ayetlere tekrar tekrar dönüp bir dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Allah muhakkak ki ifadesi kullanıyor. İnne tahkik edatı muhakkak ki demektir. İnne lebrara naim. Muhakkak ki o kimseler naim cennetlerindedirler. der. Tabi bu noktada, Metin Bey benim dikkatimi çekemiyor husus. Bu noktada artık cennet sahneleri tamamen böyle yerleşmiş. Naim cenneti ifadesi de kullanılıyor. Artık üstad, Hassan da cemaatte kendisinde değildir. Şeyhin o naim kavramındaki titrek iniş çıkış formlarına bir dikkat etmek lazım. Dakikasını verelim. Arkadaşlar bu kaydı girerler. Evet. İkinci dakikadan itibaren bir bakılırsa Naim kavramındaki böyle titrek bir iniş çıkış. Sanki bu titreme Naim cennetine sanki layık olmayacağımızın bir korkulu göstergesidir sanki. Evet. Acı bir itirafı ya evet, da. Belki. Evet. Yahut da orada o cemaat artık kendisini öyle bir havaya sokmuş ki o titrek iniş çıkışları belki kendisini heyecandan o hale getiriyordu olabilir yani. Muhtemel tabi. Evet. Cennet tabi üstadın okuyuşunda cennet adeta tasvir ediliyor ve cemaat de bu tasviri müşahede ediyor, müşahedeye başlıyor. Eraik denilen cennet koltukları daimi misafirlerini konuk ediyorcasına insanlar sanki o ca camiyi bir cennet provası gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Al Era iki yanzurun onlar ki o koltuklar üzerinde oturmuşlar Erayı koltuk demektir koltuklar üzerinde oturmuşlar ve yanzurun etrafı seyrediyorlar. Yani bu seyretme kavramı işte Abblaz Hasan'da gerçekten büyüleyici bir atmosfere gark ediyor cemaati.. <gülüyor> Tabi cemaat durmuyor. Cemaat az önce de ifade ettiğimiz gibi sanki bu müjdenin misali gibi artık e, karisine, okuyucusuna e, sahip çıkıyor. Allah Allah nidaları, Allah yeftalik nidaları, eyvah eyvah nidalarıyla üstadını, hocasını e, karşılıyor ve ona sahip çıkıyorlar. Artık tabi cemaatin ve Abdullah Hasan'ın bulunmuş olduğu ortam bana göre artık semavi bir mekana andırıyor. Nimet, sevinçleri, Ayetlerde ifade edildiği gibi o cemaatin de yüzlerinden muhakkak ki seyrediliyor. Sevinçler yüzlerden okunuyor ve ardı arkası kesilmiyor bu mutluluğun. Neden? Neden kesilmiyor? Çünkü e, merhum Hassan ayetleri tekrar tekrar dönüyor. Tekrar tekrar. ''Alel erai ki yanzurun tarifu fi vucuhim nazraten na'im yuskavne min rahikim mehtum'' Onlara diyor e, katıksız bir içecek içirilir ve hitamuhu misk. Ve burayı dönüp dönüp okuyor üstad. Dönüp dönüp okuyor cemaat kendisini adeta cennet hasa bir noktada bir mekanda e, hissediyor. <gülüyor> Yani hasılı diyelim, Abdullah Hassan gerçekten Mudaffifin Suresinde Metin Bey çok ciddi bir trend yakalamıştır. Evet. Yani bundan geriye dönüş yok. Bir Mustafa İsmail, bir Abtusamet ve sair kariler. Ben Ahmet Naina da dahil diyorum. ...hadi Ahmet Naina'yı ben... ...kendi hocam, kendi üstadım olarak kabul etsem de... ...onun üslubuyla okusam da... ...okumaya çalışsam da... ...Abdülaziz Hassan'ın katiyen... ...Ahmet Naina'dan da... ...vesair karilerden de... ...şu dört satırlık ayet-i kerimelerde... ...çok daha ileri olduğunu düşünüyorum. Evet. Kayıtları da dinledik, programın girişinde verdik... ...aralarda belki vermeye çalıştık... ...ama gerçekten... ...işin özü budur... ...manasal olarak daha tilavet sanatı bakımından da çok önemli noktaları teşkil eder. Mudafifin suresinin 18 ve 28 numaralı ayetleri e, kesinlikle tilavet sanatı bakımından değerlendirilmelidir. Bizim kendi coğrafyamızda da eğer okumayan kari adayları, kari arkadaşlar varsa bunu da bilsinler ki Mudafifin deyince 18-28 numaralı ayetler fevkalade bir aşırı şerif formatında okunabilir. Repertuarlarına bunu da alsınlar. Yani ben dinlediğim kadarıyla veya kayıtlarda gördüğüm kadarıyla İsmail İçer gibi, Fatiçollah Hoca Efendi gibi vesaire karilerden e, arşivlerinde e, mudafifinin bu bölümlerinde pek yakalamadım diyebilirim yani. Evet. Göremedim diyebilirim. Yer yeri belki uzunca bir sure okunup da ardından burayı koşan e, hafızlara belki denk geliyor olabiliriz ama işte Abdülaziz Hasan'ın 20 dakika boyunca tilavet ettiği bu noktalar fevkalade bir aşı şerif formatında cemaate karşı imam efendiler tarafından hoca efendiler tarafından cemaate tıpkı bir cennet provası gibi değerlendirilip o prova cemaatine yapılabilir. Evet. Kari ve Kari adaylarına bir mesajda vermiş olalım bu şekilde. Evet. Ve biz bu program vasıtasıyla da Abdülaziz Hasan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Inşallah. Rabbim İnşallah cennette Bunları tekrardan canlı olarak Tabi canlı yetişemedik biz ablaz Hasanları göremedik 2003 yılında vefat etmiş Görenler, Görenleri gördük İşte Abdurrahman Baz hocamı görüyoruz Gördüm ben O görmüş Abdülaziz Hasan'ı Ama bu dünyada göremedik Umulur ki öbür dünyada Ahirette Mustafa İsmail gibi Muhammed Rıfat gibi Kamil Yusuf gibi Abdus gibi Sıddık Minşavi gibi karileri İnşallah o gün görürüz ve hocam. o Kur'an'ı tefsir ediş özelliklerinden istifade ederiz. Bolca dinleriz. Belki daha üst mertebede tabii mana aleminde nasıl Kur'an tilavet edilir onu bilemeyiz ama inşallah Rabbim bizleri cennetine kabul ederse e, bu tarz manzaralarla herhalde karşılaşırız diye düşünüyorum ben. İnşallah diyelim hocam. Allah razı olsun. Teşekkür Abi. ederiz bu bölümde de. Abdülaziz Hasan'ın e, kıraat estetiğine katmış olduğu katkılardan söz ettik. Tabi Mutaffifin Suresi özelinde yaptık bunu. Evet, evet bu sureyi gerçekten 18-28. ila ayetleri en güzel okuyuşuyla en güzel şekilde yorumlayan kari diyebiliriz. Ve tarihe belki de bir manada bu şekilde bu cümlemize bir not düşmüş olabiliriz. Evet Mutaffifin Suresinin 26. ayetine kadar ilk sayfasında geçer ama Hani burası bir manasal döngü dedik. İki ayette arka sayfada. وَمِزَاجُهُ min tesnim. O cennette bulunan insanlara bir içecek içirilecek dedik yani. Onun kaynağı teslimdendir. Aynen yeşrabu öyle bir çeşmeden içerler ki bunlar diyor. Bihel mukarrabun. Yani Allah'a yakın olan kimseler işte bu teslim denilen kaynaktan da bir çeşmeden de o içecekten istifade ederler. Tabi burada bu yakın olanlar kavramını aslında açıklamak gerekirdi. Allah-u Teala'ya yakın olanlar, peygambere yakın olanlar, sahabe-i kiramlara yakın olanlar, Allah dostlarına, Allah dostlarına olanlar. genel anlamda yakın olan kimseler buradan içecekler gibi bir manada çıkabilir. De cennette, cennetin tabi tasviri yapıldığı zaman değişik noktaları olduğu, değişik mekanları olduğu bilinen bir gerçek yani en azından okuduğumuz eserlerden Anladığımız kadarıyla ve Kur'an-ı Kerim'de de tabii değişik cennet e, sahnelerinden bahsediliyor ki işte İnne na o naim cennetlerine girenler e, bu mukarrabun denilen kısımda değerlendirilecek ve o teslimden ve o aynen denilen o çeşmeden de verilecek içecekten istifade edecekler. Bunu da açıklama gereği duyduk. Evet. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyiciler, Nurullah Dağ hocamızla bir Kur'an vaadisinin daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki Kur'an vaadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta enfes bir Kur'an ziyafeti.